182. konu, Utbe bin Abdin Hazreti Peygamber'e biatı, Hazreti Peygamber'in de ona, gücüm yettiğince de, buyurması, Utbe bin A.B. şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'e kendisini dinlemek ve ona itaat etmek hususunda biat ettiğimizde o bize, gücüm yettiği kadarıyla, şartını kullanın, buyurmuştu.